Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Evet herhalde futbol üzerinden... ...gitmeliyiz ve futbol derken de... ...işte Avrupa Şampiyonası... ...üzerinde. Onun dışındaki...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 İkinci tura yükseldi takım. iki gol attı Hollanda'ya. Dün akşam da yani golcüz biten maçın tek golünü 79. dakikada kafayla attı. Christian Ronaldo ve son i̇ki. takımın son 3 golünü atarak Portekiz'i e, bir kez daha yarı taşıyor. Ha. Avrupa şampiyonlarında. Bir sürü, bir sürü topu da direkten döndü değil mi? <gülüyor> evet sanıyorum. iki ayrı rakam gördüm. Bu şampiyonada ya 4 ya 5 topu direkten dönmüş. Evet, evet. Çok yani dün iki, iki tane var. Bir Dört akkamı vardı bir beş herhalde e, Direğin Kenan'a sürtüp giden m, bir top daha vardı. İlk maçta mıydı acaba? Evet, o yüzden de, herhalde belki. bir kararsızlık var. Ama <gülüyor> Direk'e konusunda da başarılı yani kılpayı kaçırdıklarının da olduğunu eklemek lazım. Ronaldo için. Hani belki bir iki tane daha da zaten Gorka'lığını da garantilemişti bu noktadan. Ama Turnuva öncesi doğrusu çok parlak gözükmeyen Ronaldo ve Neymar dışında aslında yıldız oyuncusu bulunmuyor gibi değerlendirdiğimiz Portekiz eee Farmaş daha başladı. Almay maçında iyi, maçında da yani oyun dengeliydi ama tabii hani turnuvanın belki en güçlü takımıyla oynuyorlardı.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 Portekiz takımının e, savunmasında. Hatta ee, hatta spor basınında da e, ah ah işte biz olacaktık ki büyük bir talihsizlikle katılamadık oraya ama bak gördünüz mü işte Portekiz'de yerle eden bir takım iması vardı. Küçümseme şeyi vardı. Bazı evet, yazılar ya gördüm. Beceriksiz gözüktükleri bir yaşamadı. Çünkü bir maçın o maçın üçüncü golünü hatırlayan varsa e, topu son vuran 4 oyuncu Portekiz'iydi. Golü onlar yedi ama topu birbirlerine vurdularak attılar yani. <gülüyor> e, 3-1 olmuştu. ve hani Çok parlak gözükmüyor durumda da ama e, muhtemelen hani asıl e, fizik olarak zirve e, şampiyona yerladılar. Bir de hakikaten belki savunma açısından e, o maç bir şey noktası e, başlangıç noktası oldu. Demek ki biraz daha geriyi sağlam tutmak lazım. İleride zaten iyi adamlarımız var ama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 çok gol de atabilir ama işte belki biraz takımıyla ileri tutma çabası yoruyor ee, Öyle bir imkan kalmıyor. Hmm. Ama Ronaldo'nun hani şeyin maçında attığı goller de hani e, karşı karşıya ama hani onun ustalığını gösteren pozisyonlarda Hollanda maçında attıkları evet, kolay goller değildi yani. E, gayet tamam. hani onun o cezalı içindeki rahatlığını görüyorsunuz yani. <gülüyor> e, hani gayet şey gibi gezinir gibi parkta gezinir gibi attı golleri topu bir çit sağ çekiyor, evet. yani boşluğu zaten görerek tak oraya vuruyor. Üçüncü bir şutu da döndü ola. Maşa tabii Hollanda'nın e, sonmasının çok ağır hani tam Ronaldo'ya göre da belirtmek lazım. Ona göre oyuncular var. E, vardı? Portekiz böyle çeyrek finali buldu. E, geçen şampiyonu çeyrek finalde yenmişlerdi. E, 2004'te e,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 ilgi çekiyor. Bugün Türk gazeteleri de ekonomistler yorumlatmışlar maçı. E, son 3-4 yıldır devam eden ekonomik kriz Almanya Alman hükümetinin, Yunan hükümetinin, Avrupa Birliği, Euro bölgesi içinde yaptığı baskılar bundan dolayı e, oluşan siyasi gerilim üzerinden hep yorumlar yapılmış. Hani mağdur Yunanistan bakalım ne yapacak <gülüyor> şeklinde şeyler var. Evet, <gülüyor> yeryüzü zirvesi yani Birleşmiş Milletler tarihinin en büyük Toplantısı olan ve büyük tehlike karşısında da işte tedbir alınması beklenen toplantı yerine de Angela de daha başka bir zirveye Almanya, Yunanistan zirvesine gitmeyi tercih etmiş. Ne yapacak şimdi Rio'da orada değil mi? Evet. Yani çevre sorunlarıyla boş boş uğraşıp zamanını kaybedecek halbuki aynen, bu. <gülüyor> aynen aynen burada halbuki önemli bir şey. Yalnız tabi dün Seyfettin Gürsel'le konuşurken şöyle de bir... E, durumu dile getirdik. Eğer e, Almanya e, Yunanistan'a gol atar ve yenerse ve Angela Merkel sık sık gördüğümüz gibi iki yumruğunu havaya kaldırarak tezahürat yaparsa Yunanlılar bundan pek hoşlanmayabilecektir. Zaten biraz kızıyorlar çünkü. Evet tabii yani herhalde bir tek Yunanistan'da değil hani tüm Avrupa'da biraz Almanya ve Merkel'e karşı bir Öfke var evet. zaten. Hani, Güney Avrupa'da muhtemelen yani İtalya, İspanya, Yunanistan çizgisinde ee, yani, sırayla da galiba onlarla oynayacaklar. <gülüyor> ee, yani yani olabilir yani öfke şey olarak yenilir. eğer evet. teorik olarak mümkün. Portekiz elerlerse <gülüyor> İngiltere İtalya galibi oynuyorlar. Ona ilerlerse finalde İspanya olabilir. <gülüyor> evet. Sırayla. Hmm. şeyi çünkü Yunanlıca için ölç vakti falan sağda. <gülüyor> Öcümüzü <gülüyor> <Ucumuzu> sağda aldık <gülüyor> Vermedi Vermediğiniz paraların Öcünü sağda aldık ee, tabii Normalde Almanya açık for Yunanistan karşısında Ama Yunanistan'ı da e, Takdir etmek lazım yani Çok sınırlı bir e, Oyuncu kadrosuyla yani çok, Yetenekli bir oyuncu yok Avrupa'da üst düzey diyebildiğimiz Hiçbir oyuncuları yok ama 10 e, işte yıl oluşturdukları bir düzen var 2004'te onları Avrupa şampiyonu Yapan düzen Ben yani çok takım oyunları var ve o aslında bir Alman'ın yerleştirdiği düzen, otoraya gelin yerleştirdiği düzen çok disiplini takım oyunu uyuyorlar. Yani hiçbir zaman o şey bozulmuyor. Ee, savunma disiplini, takım disiplini bozulmuyor. E, bu turnuvadaki maçlarına bakarsak da e, bir golden fazla yemediler değil mi? Yani gayet iyi Yani de o bir gol civarına dönüyor iş. O yüzden Alman'ın e, gol atması çok kolay olmayacak bugün. Yani öyle e, Almanya favori, şampiyonun favorisi 3-4-0 olur. E, zannetmiyorum Yani 1-0 mesela, bu akşamın şey skoru, e, en olabilecek skoru. Almanya'nın bir ikinci gol atacağı golle e, kazanacağı maç mesela e, en normali olacak. Ama hele bir de İnan gol atarsa, o zaman e, e, Seyleğin günbürüyü yani çok <gülüyor> Alman'ın şey zor olabilir o birbirini sağlamak için. Ama normal şartlarda bireysel olarak, takım olarak iki takım arasında e, ciddi bir fark, bir fark var. Evet bir fark var evet. Şey olarak İngiltere'nin tempoyu düşürecektir. Almanya da turnuva başından beri çok yüksek tempoda oynamadı. Belli bölümler dışında biraz Hollanda maçında e, 2-0 bulana kadar e, tempo yükseltmişlerdi. Ama hani şey gittiler grup maçlarında üç maçı kazanmalarına rağmen. Çok büyük üstünlük kurmadılar, tempo hep orta seviyedeydi. Hani bu akşam onu arttıracaklar mı yoksa böyle şey biraz sıkıcı bir maç izleyebiliriz. Yunanistan da düşük tempodan yana az pozisyonlu düşük tempolu maç olabilir. Ben, ben niyetinde Almanya'nın bir şekilde kazanacağını tahmin ediyorum. Evet, evet. Ee, yarın öbür gün ha, öbür, yar o, o maç e, da bir evet, iki çeyrek final maçı daha var ee, yarın e, İngiltere e, İtalya oynayacak ve pazar akşamı da İspanya Fransa İngiltere yani onlara çok tempozu gözükmeli ama işte sağlam savunma biraz hakem yardımı grup birincisi oldular e, Rooney de döndü onun dönmesi büyük artı ee, ama tabii işte Avrupa Şampiyonası'nda Her eşleşme zor yani burada Hele grup maçlarından çıktınız mı Pek zayıf rakip bulamazsınız karşına İtalya çıktı yani grup birincisi oluyorsunuz <gülüyor> İtalya ile oynuyorsunuz ee, turnuvanın en çetin maçlarından biri olacak Yani iki sağlam sorunma Karşı karşıya ee, O mesela herhalde Şey yapılsa Sorulsa 100 kişiye penaltıya gider mi maç 50'den fazlası penaltıya Gidecek diyebilir yani o çekişpede bir maç olacağını e, tahmin ediyoruz. İtalya'da yani işte, bu, işte, ülkedeki ekonomik sorunlara futboldaki ekonomik sorunlara ve yolsuzluk sorunlarına rağmen pff, o, e, bir ekol olduğunu gösterdi gruplarda ve İspanya maçı dışında e, e, Fena oynamayıp e, grup ikincisi olarak üst üre çıktı. E, Aslı şey şu şaşırtıcı olan belki İngiltere'nin buraya kadar gelmesi. Evet yani işte bu İsveç maçında savunma sarsıldı onlarda. Ama diğer iki maç Ukrayna da epey zorladı ama bir de meşhur çizgiyi geçen pozisyon var yani. Evet onu Sır, soracaktım ben. E, sırf bunun için turnamada bir hakem bulunmasına ama hakem göremedi. <gülüyor> çizgiyi geçen topu. Yani alt hakem uygulamasının şeyi bu çünkü. E, orta hakem ...kenarlarda iki yarıncısı... E, ...kale çizgilerinde... ...iki yarıncısı ve kenardaki dördüncü... ...hakem. Bir de sağ de ...tabii oyuncu değişikliğini... E, ...bazı pozisyonları gözleyen... E, ...ama çizgideki hakem, kale çizgisindeki hakem... ...yani varlıklı sebebi bu çünkü... ...o havadaki çizgiyi geçen topu... ...göremedi. İşte sonra... ...UEFA özür diledi, hakem komitesi... ...başkanı kolyena, evet hata olmuştur... ...dedi ama Ukrayna gitti... <gülüyor> <gülüyor> ...Karambolda. Ve şey geldi işte... Hani, çizgi kamera tartışması ee, yani basketbolda Amerikan futbolunda e, bazı sporlarda uygulanan kamuoy uygulaması hiç olmazsa gol bu gol e, kararının verilmesi için çizgide de olsun e, şey geldi basketbolda nasıl e, uygulanıyor kamera ya her pozisyon için değil e, özellikle son saniye yani çeyrek hücum süresi Maç sonu biterken yapılan atışlar var mesela. Hani bir buçuk saniye kala bir ucum kullanıyorsunuz. Top kenara geliyor uncu atıyor. İşte elinden e, sürede olmadan da elinden çıktı mı çıkmadı mı tartışma? O zaman, zaman ile ilgili bir. En çok en çok o. Ee, bunu Türkiye'de Avrupa'da da kullanıyorlar bunu. Ee, MB'yi de başka hani itişme, sağ içindeki yumruklaşma falan için kullandığını zannediyorum. Ama daha çok Hani aslında biraz futboldakine benzer ince ayar o. Top basket olan pozisyonlarda işte elden çıktığında süre dolmuş mıydı, dolmamış mıydı? Ee, en şey, en kritik uygulama orada oluyor. Evet, şimdi o tartışılacak tabii. Bu İngiltere'nin ikinci bir defa bu Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında böyle direkten giren içeri çizgi toplarında ikinci defa şanslı ya vergi diyor değil mi? Geçen sefer şanslıydı dünya okpasında. Kullandığınızda ha, Almanya şanslıydı maçı. Şanslıydı ee, i̇kinci tur maçında durum 2-1 Lampard bir şut çekiyor. Tabi hakem için en şanssız pozisyon. Orta sağdan çekilen şut üst direğe vuruyor ve çizginin bari içine çarpmasına rağmen yani yan hakemin tabi hiç yetişemeyeceği pozisyon çizgiye. Çünkü uzaktan çekilen bir şut. Orta hakem zaten göremez. Go'ya kararını veremediler. Yani tribünden gözükmesine rağmen emin olamadıkları için veremediler ve Durum 2-2 olacak yani 2-1 kaldı. Almanya üzerine 2 gol atıp maçı 4-1 kazanmıştı. O sefer İngilizler mağdurdu. Ee, şimdi şey... faydalandılar. Yani şey arz 19 tabii 1966 artık. Çok eski bir dönem. Ee, 66 Jeff Hurst'un şeyinden bahsediyordum ben de. Evet, evet. <gülüyor> ee, yani 66. yakın dönemde mağdur olmuşlardı. Ama 66'ya gidersek giderse sefer gol olmayan pozisyonu. Yana kim gol vermişti. İngilizler dünya kupası yolunu dünya şampiyonu yolunu açmış. <gülüyor> evet ilginç yani evet peki bu e, olağan gününde işte İspanya-Fransa var ee, İspanya tabii orada da favori Fransa çünkü son grup maçında tam anlamıyla çuvalladı yani İsveç maçında e, herhalde motivasyonu düşük oldu yani de çıkacağız galiba gruptan motivasyonuyla hiç elenmiş İsveç sürpriz etti Fransa'yı yani orada.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 Evet, şimdi evet, onu izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Daha devam ediyor zaten turnuva. Evet, Orta yani şampiyona. yarın ve öbür gün son çenek finaller var. Pazartı maç yok. Çarşamba, perşembe iki yarı final var. Ve gelecek pazar 1 bir, bir Temmuz'da da final maçı var. Evet, biz yani gelecek hafta finalden önce konuşma fırsatı bulacağız. E, evet, finalistleri biliyor olacağız. Biz. Finalistleri biz. Gelecek günler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 LeBron James e, Miami Heat formasıyla şampiyonluğa ulaştı. Bugün serinin 121-106 biten e, son maçını 5. maçını Heat kazandı. E, Oklahoma Thunder karşısında durumu 4-1'e getirdi final serisinde ve tarihin ikinci şampiyonluğa ulaştı. E, Hatırlarsanız LeBron James 2 yıl önce e, Cleveland Cavaliers'ta oynuyorken e, Böyle bir televizyonda bir açıklamayla Duyurmuştu ESPN kanalında The Decision diye e, Böyle özel bir program yapılmış e, James'in açıklamasını Orada duyurmuştu ve Cleveland tarafı tabi kendisinde hain damgası Vurdu e, İşte Miami yani sırf şampiyonluğu kazanmak için Takım değiştiriyorsun e, Çıkarcı adamsın Diye baya bir Hain damgası yemiş e, Miami'de işte 3 Yıldız oyuncusuyla belki ligin En sevilmeyen takımı haline gelmişti ee, İşte bütün eleştirilerin ne bir, bir sezon final oynadılar Geçen o finalde idiler. Bu sezon yine finale yükseldiler ama e, Hani o e, Bazı sakatlık problemlerine rağmen Takım düzeni oturduğu ve aslında James'in Ne kadar önemli bir oyuncu Olduğu ortaya çıktı Biraz da rakiplerinin e, Tecrübesizliğinden yaralanarak e, yani Üstünlük kurdukları bir final serisi Olmadılar hakikaten. İlk maçı kaybetmişlerdi Deplasmanda ee, Hatta önde Eydiler yani herhalde e, Maçın ilk Yarısı 3. ayın ortasına Kadar önde oldukları Maçtı. O maçı Önde oldukları halde kaybedince yine Birlik soru işaretleri oldu. Yani yine Finale gidecek bu takım ama geri söyle gelmedi. Önce Deplasmanda Bir maçı aldılar. Sonra da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 gibi bir şeyle oynamış, istatistikle. Yani sadece kendi atan değil takım arkadaşlarına da attıran. Yani 12 islemek minimum 24 sayı yapmış. Yani evet. Üçlü pası da vermiş olabilir ya ha, da bakın double, double dedikleri Aynen, triple double dediği seride. Triple double yaparak, yaparak bitirdi seri. Yüzde yani. serinin tek triple double ki işte yani final artık oyun kalitesinden yüksek olduğu, çekişmenin en yüksek olduğu maçlarının oynandığı bölüm. Ee, orada bile bu performansı gösterdi Ve işte e, Nihayet kariyerin ilk şampiyonuna ulaştı Tabi şunu görüyoruz NBA Amerikan sporları içinde Yani beyzbol, Amerikan futbolu Busaki e, Şampiyonun aslında en az sayıda takımın Takım tarafından kazanıldığı Lig son 20 yılda Yani aşağı aynı takımlar arasında e, Bu üç dönüp dolaşıyor e, Yani bir 7-8 takım Şampiyonu paylaşıyorlar oralarında Yani 90'larda Chicago Bulls Houston Rockets, uh, Spurs vardı biraz. 2000'lerde Lakers, Spurs, ee, bir kere Pistons oldu. He, yine Heat O yüzden o şeyin arasına e, bir çete diyelim. O çetenin arasına girme hakikaten kolay değil. yani James herhalde bu kuşağın en iyi oyuncusu. Ama 9 lır oluyor Henüz tabi 26 yaşında galiba. Yıl sonu e, 27 yaşında. Yıl sonunda 28 olacak. E, buna rağmen ancak şey yaşında 29'unda 9 29 sezonunda bu başarı ulaşabildi tabi yani o ligde olgunlaşmak zaman alıyor zaten lige geldiğinizde oturmuş kadrolar oluyor yani o zinciri korumak, kırmak hiç kolay değil Michael Jordan da hani belki iki önceki kuşağın en büyük oyuncusu ney? Hani B en büyük oyuncusu kimden göre ancak 7. sezonunda şampiyonluğa ulaşabilmiştir. Hatta onun ilk şampiyonlukta şampiyonluk kupasını tutup hüngür e, ağlaması vardır. Yani hani ben bu kupanın peşinden çok koştum dercesinde. Çünkü işte ondan, ondan önceki birkaç sezon e, müthiş bir oyuncu olmasına rağmen, e, her yıl komple bir oyuncu olmasına rağmen e, sürekli dayak yerler. Yani Detroit Pistons'tan Chicago Blues olarak <Gülüyor> ancak 7. sezonda daha oldu sonra tabii üzerine onun şampiyonluk şampiyonlukları ekledi evet, yani o başka o şimdi başka, evet. e, e, ekleme vakti James'e geldi ve bu takım muhtemelen yani çok böyle kariyer bitiren bir sakatlık olmazsa bundan sonraki 2-3 sezonunda favorisi olacak e, belki 1-2 ufak ekleme de yaparlar takıma yani birkaç şampiyonluğu peş peşe dizmeli çok da sürpriz olmaz çünkü şey de bitti Hani olamıyoruz. Bir türlü şampiyon olamıyoruz. Stresi de bitti bu evet. takım için. Önü açılmış oldu psikolojik evet, evet, olarak. Evet. Peki çok az artık bitmek üzere programın süresi. Bir konu daha var diyordun. Ee, bir de Wimbledon başlıyor. Evet. Tenis. Kuralları da çekildi. Şimdi Wimbledon da bu sene olimpiyat da oynanacak. İlginçtir olimpiyatlıların tenis turnuvası da Wimbledon oynanacak. Aynı yıl ki Wimbledon var yani herhalde. <gülüyor> İşte 50-60 yılda bir olabilecek bir durum bir daha Londra ne zaman olimpiyat yapar bilmiyorum e, çifte Wimbled'ı nasıl ilk e, Grand Slam kapsamındaki e, Wimbled'ın öncesindeyiz ve aslında Çin kort turnuvalarında ilginç sonuçlar alındı aslında Rafael Nadal e, ilk turda kaybetti daha önce da ilk maçı kaybetti e, Roger Federer almaya da hallede finalde yenildi. Hiç kimse çok formda değil ama hani Gözden Nadal'la tabii o ee, Nadal ve Djokovic daha doğrusu Djokovic kesinlikle onu yenerek turnuvayı kazanmıştı ee, ve belki bir numaradaki tutunmak için de şey tekrar şampiyonluk kazanması lazım çünkü 3 tenisçinin puanları birbirine çok uzak değil. Hatta Roger Federer'in ufak da olsa bir bir numara olma ihtimali var. Ee, geçen yıl çeyrek finali elenmişti. E, bu yıl bir şampiyonluk halinde e, çok büyük puan kazanıp e, rakipleri yakalama şansı var. yani Nadal'a zaten yakınlar. E, Djokovic elinde semisler daha erken bir turda e, bir numara olma şansı bile var. Yani hem şampiyonluk hem bir numara şeyde e, iddia masasında. Bu yüzden çok e, herhalde çekişmeli şeyler izleyeceğiz. Yani yarı final finaller izleyeceğiz. E, hepsini oraya kadar geleceğini tahmin ediyorum. E, e, Wimbledon cısıtı heyecanlı maçları bekliyoruz. Evet. Peki çok teşekkürler Alp haftaya, haftaya görüş. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Spor. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.